akademisyen meslektaşımız Avukat Kaan Karcıoğlu. Ee, yine bugün e, yargı reformu ile ilgili bazı e, önemli ayrıntılara değinmeye çalışacağız ama e, tabii ki e, yaşadığımız çok sıcak e, ve Türkiye'nin gündeminde olan iki önemli duruşmayı da geçirdik. Onlardan da söz etmeden geçemeyeceğiz herhalde. Evet. Birincisi e, Ahmet Altan, e, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcaklar'la ilgili e, anayasal düzeni değiştirmeye e, teşebbüs etmek suçuyla mahkum edilip Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bu bu suçu oluşturmaz e, örgüt üyesi olmakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek şeklinde. <Gülüyor> Bu tavsif edilir diye bir bozma kararı verilmişti. Bununla ilgili bozma sonrası duruşması 8 Ekim evet. e, Salı gününe bırakılmıştı. Yine Gezi davasının 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden e, yani 3. oturumu veya 2. duruşması diyelim. O da Salı günü görüldü. Salı günü yeni heyet yani heyetteki üyelerden biri değişik olmak birlikte başkan ve bir üyenin değiştiği yeni heyette yargılamaya devam edildi. Evet. <gülüyor> ve her iki duruşmada da e, yeni yargı reformu paketiyle ilgili e, hukuk açısından, hukuk güvenliği açısından e, özgürlük beklentileri olmasına karşın her iki dosyadan da tutukluğun devamı kararları çıktı. Aynur Hanım bu iki dosyayı siz de yakından bildiğiniz için <gülüyor> Ne diyorsunuz? Allah ne söylesek boş e, derdest olan davalarla <gülüyor> ilgili konuşmayı sevmiyorum. Ben biliyorsunuz ama e, hocamızın e, onun da derdest davalarla konuşmak is istememe gibi bir alışkanlığı var biliyorum ama Sayın Nevzat Kagan Karçılloğlu bugün kundumuz ve doktora tezi TCK 309 Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçuyla ilgili belki e, nasıl olsa orada avukat değil rahat konuşur. E, ...gazeteciler anayasal düzeni yıkabilir mi diye ben topu hocama atayım... ...söylemek size genel bir şey varsa söylesin. Yoksa derdi davalarla ilgili belki muhakeme hukuku aksilikleri ile ilgili bir şeyler söylemek isterim ben. Yani söz konusu suç e, cebir ve şiddet kullanarak işlenebilen bir suç. Hı hı. Tabii ceza hukukunun genel hükümleri çerçevesinde... E, suç iştirak yönünden bir takım tartışmalar yapılabilir ama hani geleneksel olarak hı hı. E, tarihsel olarak baktığımızda e, bu suç ile ilgili hep e, gündemde olan tartışma ifade özgürlüğü ile e, bu suç çakıştığı zaman ifade özgürlüğünü korumak e, çakıştığı demeyelim de birbirine yakınmış gibi göründüğü noktalarda. Aynen öyle yani bir düşünce açıklamasıyla bu suçun oluşup oluşamayacağı e, ...teorik olarak tartışılabilir... ...ancak şu gibi örnekler... ...düşünebilir, yani tezimde yazdığım için... ...rahat rahat söyleyebiliyorum... ...mesela yalan haberler yayarak... ...darbenin... ...daha rahat işlemesine... ...yardımcı oluyorsanız, bir askeri darbe var... ...diyorsunuz ki işte... ...bomba patladı bakanlar kurulu ıı, kalmadı etkisiz hale geldi, etkisiz hale geldi. Aynı, teşebbüs bunun... başarılı tır, tır, tır. Ya, algıyı değiştirdi. Aynen, insanların sanki sistemin bu çöktüğüne yani. 300, 309'daki eylem açısından 309'un şeriki mi kabul edilir burada mesela örg kabul edilir örgüt, örgüt üyesi olmamakla beraber yardım etmek şeklinde mi telakki edilir çünkü mesela son 16. ceza dairesinin kararlarında diyor ki bu suçu işlemek mutlak surette silahlı bir örgütün olmasını bir gerektiriyor ve bu suçu da silahlı bir örgütün üyeleri işleyebilir diyor yani, yani kanunda böyle bir koşul olduğunu düşünmüyorum benim o, o konudaki görüşüm farklı yargıtayın Şimdi e, 309. madde bir e, askeri kalkışma için uygulanabilir. Evet. E, kalkışmalara örnek işte Talat Demir e, darbe Hı -hı. kalkışması gösterilebilir. Hı -hı. Evet. 27 Mayıs e, e, 27 Mayıs gösterilebilir, 12 Eylül okay. gösterilebilir, e, 15 Temmuz gösterilebilir. Hı -hı. Bunlar e, aslında tipik görünümleri. Bana sorarsanız da aslında bu e, maddenin asıl hedefi bu gibi kalkışmalar. Fakat tarihsel olarak bizim ülkemizde bir de işte ülkenin anayasal düzenini ...ya işte komünist, sosyalist bir düzen kurmak için yıkmaya çalışan... ...veya irticai bir düzen, şeriat düzeni kurmak için yıkmaya çalışan örgütlere uygulanmış. Bununla ilgili olarak da Yargıtay'ın yine tarihsel olarak şöyle bir uygulaması var. Öncelikle diyor ki örgüte üye olmakla beraber herhangi bir cebir şiddet eylemine katılınmamışsa... ...bu takdirde örgüt üyeliğinden... Eğer cebir şiddet teşkil edecek bir eyleme katılmışsa bu takdirde 309, 302 hangi evet. maddeyse ülkeyi yardım bölmeye çalışmak olabilir. da aynı şey. <gülüyor> ee, onlardan dolayı yardım eden değil doğrudan fail olarak değerlendiriyor. Ama gazeteciler bakımından soracağız tabii Şimdi, ki. Bu, Siz genel bu, olarak bu üçüncü kategori yani bu e, bu Hı -hı. bakarsanız Hı -hı. biraz daha yeni daha önce çok karşılaştığımız bir durum değildi. Şimdi... Evet, e... Cebri birlikte uyguluyorlarsa asli maddi fail ve müşterek fail olarak değerlendirilebilir. Doğru. Doğru. Bir de şöyle, şimdi bakın... E, örgütün, terör örgütünün propagandasını Hı. yapmak vardı daha önce. Evet. Buradan görüyorduk. Şimdi... E, düşünce açıklamalarıyla örgüte yardım etme kavramı hı hı. bu biraz daha yeni bir evet. gelişme. Yani manevi yardım da kapsamdadır diye yeni bir yani eskiden maddi olduğu yardımlar yani yargıta bu sağlamak, konuda da, silah sağlamak tabii, tabii. falan deme mesela... maddi bir yardım deniyordu şimdi yardım nitelenmemiştir her şey yardım olabilir ma evet. ma manevi yardım da olabilir deyip Gerçi... terör propagandasını da e, içine sokmaya çalışan bir zorlayıcı. Son yargıtayın cumhuriyet hı. davası kararı bu konuda. Ee, ...hani sanki Yargıtay hala eski görüşünde maddi ısrar ediyor. Maddi örnekler vermiş. E, gibi düşündük diyor. Maddi hepsi Hurtuyor. maddi nitelikte. Evet. Yalnız, yani öyle yalnız belki bu konuyla ilgili galiba bir konu daha sonra tartışmamız gerekecek ama... ...mesela dediniz ki işte komünistlere ve e, şeriat kurmak isteyen... Hı hı. ...irticai e, faaliyetlere ilişkin uygulanmış dediniz. Evet mesela 141. madde... Eski 765 sayılı yasada anayasal düzeni, hukuku, Hı. işte ekonomik sistemi, siyaseti, her türlü e, sistemi değiştirecek bir örgütlenmeyi yaptırımla e, yaptırımlıyordu. Yani cezalandırıyordu. Fakat 141. maddenin yanında 168. maddede böyle suçları silahlı bir örgüt marifetiyle yapmayı cezalandırıyordu. Oysa 3713 sayılı yasa 23. maddesiyle hem 141. maddeyi hem de şeriatçı bir e, düzen kurmaya ilişkin propagandayı hı hı. cezalandıran 163. maddeyi bu arada 140. maddeyi 142'deki konunizm propagandası bunları kaldırdı. kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı. Şimdi e, yeni 5737'de e, artık eskisi gibi bir 141'i cezalandıran yok. suç yok. yok. Şimdi sadece 314 var ve bu da silahlı bir örgütle e, e, başlıyor. Kurmak bir e, Sonunda 302, 309, 312 gibi yani kendi suçlar. O sistemle mi bunu çıkarıyorsunuz? Yani önce bunu düzenleyip sonra bu, bu örgütün işleyeceği suçları düzenlemesinden dolayı, düzenleme evet. sırasında dolayı. Ve zaten diyor ki yani 314. madde de. Bu bölümdeki bu suçları işlemek için kurulmuş silahlı örgüt, örgüt, örgüt diyor. diyor. Yoksa Tabii, 220'de zaten suç örgütü var. Ayrıca silahlı olanı da 220'ye 3'te cezalandırıyor. Doğru. Ama 314 bu amaçlarla kurulmuş silahlı bir örgütü diyor. Ayrı bir ama, örgüt tipi. Evet ama burada benim söylemek istediğim şey... ...gazetecilerle ilgili Aynur Hanım'ın sorduğu soru çerçevesinde... ...benim hani vereceğim yalnız şu ki... Burada yani silahlı bir örgütün üyesi olmadan ve silahlı bir örgütün cebir ve şiddet eylemlerine karışmadan 309. maddeden veya 302. maddeden veya 312. maddeden bir ceza verilmesinin olanaklı olmadığını düşünüyorum. Ve mesela sizin söylediğiniz, sizin söylediğiniz işte mesela bir şey sırasında darbe anında eğer birisi bunu e, meteden bunu kolaylaştıracak bir takım gazeteden radyodan televizyondan açıklamalar yapılıyorsa bunun ben e, örgüt üyesi olmamakla beraber e, yardım etmek şeklinde ve hatta iki 7 yirmiye yardım iki ya yardım? örgüte yardım yani darbe girişimine şimdi yardım darbe girişimi eden başladıktan değil de sonra artık e, şimdi bakın e, kanunda suç olarak tanımlanan fiil cebir ve şiddet e, işlemek 309. maddedeki suçun oluşturduktan bahsedilebilmesi için <gülüyor> mutlaka ve mutlaka cebir ve şiddetin görünür hale gelmesi lazım. Bu daha önce Ergenekon balyoz yargılamaları döneminde de çok tartışıldı. Hı hı. E, doğrudan doğruya icraya başlamadan bir defa bu suçların oluştuğundan bahsedilemez. Tabii. Çetin Özek de Yargıtay dergisinde yayınlanan makalesinde hı hı. E, bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştu 1990'ların başında. Evet. O hatta dönemki, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir mütalasıyla ve Yargıtay'ın bir kararından da söz ediyor. Aynen ederek. bu bir Yargıtay kararı haline de dönüştü daha sonra. Evet, yani anladım. Yargıtay bunu da uyguladı. E, şimdi doğrudan doğruya icraya baş. ...başlamanız lazım ve bu icraya... ...cebir ve şiddet kullanarak başlamanız lazım. Aslına bakarsanız Yargıtay'ın o... ...daha önceden yaptığı uygulamalarda... ...işte vahamet arz eden eylemler dediği... E, ...eylemler de... ...309. Lazım. madde açısından... E, ...yorumlanamaz. Fakat... ...gerçek anlamda... ...gerçek anlamda bir... E, ...309. madde işlenmeye başladıktan sonra... E, ...o suça ilişkin... ...temadi devam ettiği sürece... ...iştirak etmek mümkündür... İştirakla ilgili olarak da suçun kanuni tanımında gösterilen e, tanım eylemler dışında yardım eden sıfatı taşıyacak türden bir eylem gerçekleştirirseniz iştirak ettiğiniz kabul edilebilir. Peki bir gazeteci evet, için ne diyelim? Şimdi ben gazeteci şimdi bakın, konuşarak bu, bu, bulursun. Bu bence ya, çok hayır. teknik bir konu. Yıl de, sonra bir tartışalım. Konu, tabii, tabii. De bir de biz sizi bu nedenle çağırmadık aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bahri abi böyle bir açılış yapınca ben de sohbursuz artık. Ben de ikinci jüriye çıkmış gibi hissettim. Bu kadar kıymetli e, bu konuya <gülüyor> yıllarını vermiş. Hele hele Bahri abi gibi bir hukukçu karşısında. Rica ederim. <gülüyor> Rica, ederim. <gülüyor> Rica ederim. Ben tabii bir akademisyen arkadaşımızı bulunca ve burada hakikaten çok güncel de bir konu olduğu için hakikaten düşüncenizi öğrenmek istedim. Bu Çok teknik bir konu. Bizim konu, bu yani. programımızın çerçevesine çok kolay sığacak bir konu değil. Ama şöyle toparlayalım. Ama, Diyelim ki evet. 15 Temmuz'da bir teşebbüs Hı -hı. E, gerçekleşti. Askerler vardı, ölümler vardı, kan döküldü. E, Boğaziçi Köprüsü'ne çıkıldı, meclisin tavanı delindi vesaire. E, bu devam ederken de henüz bastırılmamış, ne olduğu bile tam anlaşılmamışken... E, ...bazı gazeteciler ve bazı insanlar attıkları tweetlerle, sosyal medya paylaşımlarıyla e, taraf gir... Belki de yüreklendirici, belki de desteklediği anlaşılabilen daha sonra bakıldığında beyanlarda bulunlar. Sizce kategorik bu olarak, sayın hocam darbeye iştirak olur mu? Olursa ne tür bir iştirak olur? Hani gazetecilere öyle bağlayalım ceza Bir ceza hukukçusu olarak kategorik cevap vermemem lazım. Doğru. Somut örnekler üzerinden ben bakmak de, lazım. Yani darbe teşebbüsü sırasında buna destek olan... Propaganda'dan cezalandırılabilir, başka değil eylemden mi? cezalandırılabilir. Eyleminin Onların da bütün hepsinin mi? koşulları başlı başına varsa, Her suç için bu için ayrı, ayrı lazım. Benim bahsettiğim e, örnek tabii bu dişi içinde 21. madde kasıt tabii tabii ki, yani hangi kasıt hareket ettiği çok, önce Hı -hı. evet o zaman şimdi biz <gülüyor> madem yani konu... siz bize demiştiniz ki Gezi'de ne oldu evet. Ona ben Nazlıcak evet. dosyasını izlemedim evet. tutukluğun devamı çıktığını şimdi sadece biliyorum Ahmet, Ahmet Altanlı'nın davası yani... da önemli bir davaydı ve yargıta işte burada 309. madde değil burada 220'nin 7 olabilir diye Örgüte bozdu tabi yani yerel mahkemenin verilen bu karara karşı direnmesi Söz hakkı kurusu. vardı Hı. ve bu direnme sonucunda dosya e, Yargıtay... Ceza, ceza dairesine genel, kuruna, genel kuru, ceza genel kuruna gidebilirdi. Hı. Fakat yarı, e, yerel mahkeme e, bu kararı uydu, uydu. ama e, bunun için dosyaya esas hakkında görüş için do, yani ben girmedim de yani edindiğim bilgiler avukat arkadaşlardan edindiğim bilgilere göre e, dosyayı mütalaya verdi e, bozmadan sonra. Ee, ve e, tutukluğunda devamı kararı verdi sanıyorum. Uy Uyuk mu vermiş? Kasım... Anlamadım. Mütalih ay verip soru mu uyuma kararı verecekmiş? Uymuş mu? Bozmaya uymuş. uymuş. Bozmaya uyduktan sonra Hı. hatta bozmaya uymadan uyumadan bir önce sanıkların yapamaması gerektiğini sanıklar Hayır hayır bozmaya uymuş, uyduktan sonra uyumadan önce sanıkların ve müdafilerinin bozmak konusundaki Fikrine görüşlerini alıyor. almış Hı -hı. ve sonunda bozmaya kanuna uygun diye Beyan etmiş, bulmuş uygun diye. karar verin. Sonra tabii yeniden yargılama başlıyor. Bu aşamada da hı hı. E, tahliye taleplerini almış. Tahliye talepleri konusunda ve e, işte yapılacak işlemler konusunda karar verirken de ne, netice olarak hı hı. dosyayı mütalaa için savcılığa hı hı. ve tutukluk halinde devamına karar vermiş. Böyle bir şey. Evet. E, hakikaten bu e, bozmadan sonra tabii bu davada sadece hı hı. E, şeylerle ilgili Efendim Ahmet Altan, Mehmet Altan nazılacakla ilgili 309 değildir. Bunlar 220 7 olur. Yani örgüt üyesi olmamakla beraber bilerek isteyerek örgüte yardım suçu vardır derken hı hı. yine Zaman Gazetesi'nde ve Sabah Gazetesi'nde e, çalışan bazı sanıklarla ilgili de suç e, 309 değil, hı hı. E, 314 Düncü madde üyelikle değerlendirilmelidir diye bozma var. Onlarla ilgili de tabii ki esas hakkında görüş bildirilecek ve sonuçta da bir mahkeme karar verecek sanıyorum. Kasım ayına duruşma bırakıldı. Yani ben dışarıdan dosyaya bakan bir avukat olarak sadece tahliye bekliyordum. Çünkü vasıflandırma de, de. değişince ceza miktarı belli. Ee, şimdi e, Nazlı Hanım sanırım Temmuz ayında tutuklanmıştı 2016'da darbe girişiminden hemen sonra altanlarda kurban bayramı yani o da Ekim miydi Eylül sonu muydu yani sonuç olarak her e, ismi geçen sanıklar ortalama 3 seneyi üç doldurmuşlar içeride hala tutulanlar e, e, yani bakımından. Yani bu, bu tür suçlarda infazın e, 4'te 3 olduğunu söylersek evet. e, yani bu 4 yıllık cezayı 4 ce yıllık cezayı çekmiş şey durumda. Şimdi ben biraz sonra aslında hocamızı çağırma nedenimiz yargı reformu strateji belgesinin hayata geçirilmesiyle ilgili meydis açıldı ve birinci paket ...hızlı bir şekilde teklif sunuldu ve çok, yine çok hızlı bir şekilde alt komisyondan ve adalet komisyondan geçti. Dün itibariyle bildiğim kadarıyla da genel kurula gönderildi. Herkes e, temennilerini dile getirmiş ve herhalde bugün e, meclis çalışıyor ise perşembeleri çalışıyor bildiğim kadarıyla maddelerin artık görüşülmesine geçilmiştir ya da geçilecektir. E, bu e, paketin içinde zaten tutukluluk süreleriyle ilgili de bir düzenleme var. E, geçen hafta bir konuğumuz daha vardı. Dolayısıyla size yeterince zaman kalmamış hazırlanıp evet. geldiğiniz halde mesela bu yargı reformunun birinci paketi içinde tutuklama ile ilgili soruşturma evresi bakımından yapılan bir düzenleme var İsterseniz oradan başlayalım sizin sözünüzü daha fazla kesmiş olmamak için sonra fırsat kalırsa gezi davasından da bahsederiz. Yine geçen hafta sırrı Süreya Önderle ilgili Anısa Mahkemesi oy birliğiyle bir karar verdi. O önemli. Zaman kalırsa belki ondan da biraz bahsediriz ama şimdi söz hocamızın e, tutuklama ile ilgili bir düzenleme var sayın hocam. E, zaten şu an e, 7 yıla kadar süreceğine dair yani e, Ağustos ayına kadar 2021'in Ağustos ayının sonuna kadar 3 yıl için e, geçici olarak terörle mücadele kanunu kapsamında kalan ve devlete ve millete karşı suçlarla ilgili onunla sınırlı olmak üzere 2 artı 5 eşittir toplam 7 yılı totalde geçmeyecek şekilde tutuklama süresi uzadı. Ama bu taslak metinde de bir e, öneri var. İsterseniz öyle başlayalım. Ne getiriyor? Şimdi e, öncelikle o kadar... Yoğun bir değişiklik trafiği var ki. Değil mi? Ben hani okucular e, arasında konuşurken bazen çekiniyorum. Hani ne bileyim ben artık bu böyle oldu dendiği zaman sabaha karşı e, e, değişmiş olabilir. karşı <gülüyor> değişmiş olabilir yani <gülüyor> yakın zamanda başıma gelmedi değil. E, yani bir ...değişiklik maalesef. olmuş farkında değiliz. Niye e çok çok haklısınız. E, bakın yani mesela e, 15 Temmuz'dan sonra. 15 Temmuz'a kadar işlenen suçlar açısından işte işte adam öldürme, kadınlara karşı yönelik suçlar, işte şey verilerin ele geçirilmesi hı hı. ve kullanılması suçları dışındaki şeylerde, infazlarda bir bölü iki düzenlemesi getirildi. Evet. Ama bu kanun hükmündeki kararnamenin ilk halinde şeylerle ilgili ee, özel bilgilerin ele geçirilmesi ve de bunların e, yayınlanması, kullanılması ile ilgili bölüm yoktu. Yani o da 1 2 infaza tabi tutulmuştu. Ama sonradan değişiklik yapıldı ve bu değiş hemen yani 24 saat geçmeden değişiklik yapıldı ve bunlar da o ...kapsamın dışında tutuldu... ...yani 1 2 infazdan yararlanamadılar... ...şimdi burada... ...yani bugünkü ceza kanun açısından... ...7. maddeye göre... ...eski kanunda 2. maddeye göre... ...bu nasıl değerlendirilecek... E, ...enteresan bir konu... ...dediğiniz gibi... ...yani 24 saatte olmadan... ...mevcut normlarda değişiklik olabilir... ...çok yoğun değişiklikler... ...oluyor... Şimdi burada yapılmak istenen 102'ye, 4'e evet, 4, 4 ve eklenmiş, 5. fıkra ekleniyor. Evet. Soruşturma ile ilgili yapılan evet, değişiklikler. Aslında olumsuz olarak yorumlamak mümkün değil bunu. Yani soruşturmadaki tutukluluğu belli bir süreyle sınırlandırıyor. Bu önemli bir ihtiyaçtı. Bahsedilen bir konuydu. Bahsedilen şu özetle. Kişi hakkında bir suçlama yapıldıktan sonra tutuklamaya sevk edildik ...sevk edilmesinin ardından aslında bir hakim kararıyla o kişi hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Hı hı. Fakat hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu kabul ettiğiniz kişinin e, hakkındaki soruşturmayı bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl hı. bunu yakın zamanda da gördük. Eskiden de görmüştük örneklerini. Hı. Sürdürüyorsunuz. Bu sakıncalı bir durum. Yani en azından e, tutuklu hale gelen kişinin... Hakkındaki iddianameyi gecikmeden görebilmesi, hazırlıklarını <gülüyor> yapabilmesi, derdini anlatabiliyor olması gerekir. Bu, Ve tutukluluk denilen bu ceza muhakemesi tedbirinin amacına uygun, amacına uygun uygulanması lazım. gerekir. Aynen öyle. İnfaza dönüşmemesi lazım. Aynen öyle. Orada da ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ay. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine giren işler bakımındansa bir yılı geçemez diye hı. bir düzenleme yapmış durumdalar. Hı hı. E, bu şekilde tutukluluk süresinin en azından soruşturma aşamasında belli bir süreyi geçmemesini bu bu e, Bu süre olursa. düzenlemesi aslında hı. yargıda hedef süre düzenlemesiyle de paralel bir düzenleme diye düşünüyorum bunu. Muhtemelen. yani evet, yargıda evet. Şimdi tabii şunu da gözden kaçırmamak lazım. Son bir noktayı da söyleyelim. Tabii bu e, terörle Mücadele Kanunu'yla e, biraz evvel konuştuğumuz Türk Ceza hı hı. Kanunu'ndaki hani devlete karşı eski suçlar açısından, devlete, millete karşı suçlar, anayasal düzene an. karşı suçlar daha doğru ifadesiyle e, bunlar açısından en çok bir yıl altı ay e, olabilir. Hı hı. Gerekçesi göstererek altı ay daha uzatılabilir Toplam diyor. Toplam iki yıla geçemez diyor. Zaten bunu yaptığınız zaman pek bir şey de yapmamış oluyorsunuz onu da belirtmek lazım yani yeterli yani bir süre değil bu. Şöyle yapıyorlar şu an zaten asliye cezalarda bir yılı cezalarda iki yılı geçemiyordu deniyor ki bu sürelerin en fazla yarısını soruşturmada tüketebilirsin. Altı ay içinde, bir yıl içinde iddianameyi yazamıyorsan bu kişileri bırak, sen yine soruşturmaya devam ediyorlar. Evet. Bunu getiriyorlar. Bir de terörle mücadele kanun bakımından toplam yedi yıl hala sürüyor. Ama bunun iki yıl içinde mutlaka iddianameyi yazıyorlar. Aslında evet. yapılan bir düzenleme, yenilik getirmiyor Çok sanki. Çok bir yenilik getirmiyor. Yani <gülüyor> hatta bugüne kadar uygulamada gördüğümüz... Evet. Süreleri de paralel. Yani, yani bunun aşıldığı örnekler... Onları terölebilmek... onları yasalaştırıyor. Onları yasala... Açık bir, yani hani ha, daha a, doğrusu hayır. normu daha yasal. Ee, Olağanüstü halde zaten Açık, bir buçuk tam. yıldan önce... ...kimse hakim karşısına çıkmıyordu. Ve evet. 18 ayda hani uygun bulmuştu... ...Aydın Yavuz kararında... ...anayasa mahkemesi hatırlarsanız. Yani dediğiniz gibi var olanı... ...aynı pasaport de, düzenlemesi evet. gibi... ...var olanı yasaya koymuşlar. Var olanı yasaya koyuyorlar. Bilmiyorum yani... hani ...bunu bir reform... Ee, ...zaten... Nur <gülüyor> Kunter'in kitabı e, çok önemli bir ceza muhakemesi hukukçusu. Kelimelere verilen önemle başlar. E, hukuktan çok, çok önce her kelime, e, kelimelerin değeri bunun üzerinden gider. E, biz de bazı kelimeleri çok kolay kullanıyoruz. Yani işte reform, reform. diyoruz. E, i̇şte re, büyük değişiklik diyoruz. Devrim niteliğinde diyoruz. E, dolayısıyla hani... Gazetecilerin çok kullandığı bu tip ifadeler hukuka da sirayet etmiş durumda. Fakat yani künter deyince ben de dayanamıyorum yani <gülüyor> künter, künter bu işin dehası evet, bence çok büyük yani şey, çok muhakeme büyük. hukukunda diyalektik şeyi düşünceyi hakikaten. E, ilmik ilmik örmüş ve e, Aynur Hanım'ın da hep yargılamalar sırasında ileri sürdüğü ceza yargılamasında morfolojinin hakikaten bütün şeylerini anatomisini, Şu iskeletini aslında, oluşturmuş keşke e, yeni nesil hakim ve savcılara da sirayet edemeseydi kesinlikle Kuntere, anlayış, Kesin. Kuntere okumadan hakim ve dinleyenler... savcı yapmamak lazım Kuntere okuyacak bir kere. Evet. Kuntere bilmeden evet. savcı ve hakim olması yasaktır. Evet. Hiç böyle bir şey. Bir Varız. de terörle e, mücadele kanununun şu meşhur yedinci maddesi var. Akademisyenleri iki yıldır, üç yıldır inleten sonunda Anayasa Mahkemesi'nin Burada demokratik bir toplumda e, müdahaleyi gerektirecek bir zorunluluk yoktur diyerek ihlal kararı vermesiyle de geriye dönük beraatlerin alındığı, bütün dosyaların ele alınıp e, beraatlerle biten bir süreç var. Sayın hocam terörle mücadele kanununun 7. maddesinin 2. fıkrasında propaganda suçu düzenleniyor. 25. madde şeyde o belgede size böyle de. Gösterebilirim. Hı hı. Ee, bulmanız kolaylık için. Ee, zaten e, hükümet sözcüsü e, eski Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik değil mi? Evet. Ömer, Ömer Çelik iki sene önce açıklamıştı Avrupa Birliği ile ilgili pazarlıklar sürerken. Biz aynı TCK 301. maddede gibi, olduğu gibi terörle mücadele kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasına da bir cümle ekleyeceğiz ve Düşünce e, açıklamak için ya da eleştiri e, hakkını kullanmak için e, yapılan açıklamaları suç kabul etmeyeceğiz demişti. Biz de şaşkınlıkla e, <gülüyor> ne demek istiyor ihtiyaç bu değil demiştik. Sorumun içinde cevabı var ama bir e, e, doktor hukukçu olarak... Siz ne oldu isterseniz önce izleyicilerimize onu söyleseniz dinleyicilerimize ardından da değerli düşüncenizi bizimle paylaşırsanız yani 300, nedir bu? Ama 301'de böyle bir normu koymak zorunlu hale geldi. Hakim ve savcılara bakın bunu anlayın diye. Şimdi burada da... 200, 2008'de koymuşlar da anlaşılmamıştı. Sonra Taner Ağat'tan yedik. Yani bir şey değişmiyor kanun değiştirmekle ama şimdi 7 Taksim 2'ye aynısını koyuyorlar. Ee... Ve buna ihtiyaç var mı aslında? Var mı? Bu nedir yani? Bu, bu mudur reform şimdi ya da? Bununla ilgili e... sorun nasıl çözülür? Birçok meslektaşımız e, sosyal medyada görüşlerini paylaştılar. Evet, e, aslına tabii. bakarsanız biraz da hani ...nükteli şekilde paylaştılar. Hı hı. Ee, mesela işte... Hani ...suyun sıvı olduğunu... E, ...ne Yazmak. zaman e, yasaya hı hı. koyacağız diye... ...veya Değil işte... <gülüyor> ...güzel, bu duymamıştım. Şeyde, havada oksijen olduğunu, soluduğumuz havada... ...ne zaman ya haber... Ha, ...ve şey hatta gaz, gaz olduğunu. Aynen öyle. Ee, hiçbirini... E, ...bunları bir kenara bırakıyorum. Yani işin hı hı. nükteli kısmı bir yana. Bana sorarsanız, bunu bu şekilde kanuna koymak... E, ee, şu açıdan da problemli. Hukuk fakültesi bitirmiş olanları aslında hakaret etmekte. Hakaret etmek yani. E, anayasaya tabii... ihlal bence. Ama Anayasa yani hukuk yusasak. fakültesini bitirmiş olanların <gülüyor> çoğu da bunları bilmiyor ki. Anayasada bu yazmıyor. Hayır mi, yani hocam? bu şu anda mı geliyor. Biz bugüne kadar evet. e, buna aykırı karar veriyorduk. Dolayısıyla anayasaya aykırı karar veriyorduk. Dolayısıyla kanunlara aykırı karar veriyorduk. Şimdi e, bununla uygun hale getiriyoruz. Bak, bu maddeyle sizi bir kere daha uyarıyoruz. Bu bakın böyle bunu da unutmayın. Evet, Metin Günday bunun bir itiraf olduğunu söylemişti evet. zaten en başında biliyorsunuz yaz başında. Orası muhakkak ama hani siz ceza hukuku bakımından, ceza suçun unsurları bakımından, hukuk uygunluk bakımından Şimdi neler söylemek istersiniz? Bir, Buna gerek var mıydı bir, bir suçun oluşması için? tabii ki oluşur? yok. Tabii ki yok. Bir suçun oluşması için öncelikle Hı? kanunda tanımlanan eylemin gerçekleştirilmesi lazım. Bu Hı? eylemin ee, ...kural olarak kasten gerçekleştirilmesi Değil lazım. Mi? Ve bu eylemin hukuk düzenine aykırı olması lazım. Kasten ne demek hocam? Bilerek ve isteyerek evet, gerçekleştirilmesi lazım. Ay abinin yani. en sevdiği konuları. İşte, şimdi, yani. şimdi bakın kanun diyor ki... ...başkasının evine... ...onun izni olmadan girmeyeceksin. Evet. Şimdi e, kapıyı kırıp bir başkasının evine girdiğiniz zaman... ...kural olarak bu eylem... ...kanundaki kasten. suçu <gülüyor> oluşturur. Ama... E, ...yasaya uygun bir emirle... ...bir kişinin evine girilmesi mesela icra memuru evet. tarafından hukuka uygundur. Çünkü evet. kanun buna cevaz veriyor. Hukuka uygunluk sebebi diyoruz biz buna. Kanun Bunun... kaynaklanan yetkisini kullanıyor. Bir diğer görünümü de pek tabii ki ifade e, özgürlüğüdür. Yani bazen e, dışarıdan baktığınızda hakaret gibi gözüken bir e, söylem <gülüyor> aslında ifade özgürlüğü çerçevesinde sayılır. E, ne diyor Handyside kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Bırakın hani toplumu benim gibi en sevdiği şeylerdi. Ben, ben sevdiği için <gülüyor> <'an>, sevdiği için <gülüyor> şey, İfade yani, ifade özgürlüğünün Kur'an-ı yani. Ben ben değil. iyi misafirim işte öyle evet. Bahadır'ın sevdiği şeyleri şey. söylüyorum. Yani şoke edici <gülüyor> olsa bile diyor. Zaten bakın bir adım daha öteye gitmek benim lazım. İyi İfade <gülüyor> özgürlüğü şoke edici olmazsa hiçbir anlamı olmaz ki. E onun dışında düşünün herkes söyler zaten. Aynen öyle yani hani zaten herkesin kabul ettiğini söylemek değil, değil kabul etmediğini söylemek de e, Demokratik, var. Kültürünü, gerektiriyor. Demokratik kültürünü gerektiriyor saygıyla dinleyebilmeyi katılmasa Aynen. bile. Aynen. Evet. Dolayısıyla haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz gibi bir kalıba gerek var mı? Zaten haber vermek gazetecinin görevi. Ben bunun kanuna konması ihtiyacının ortaya çıkmasını bir Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzücü buluyorum. Değil mi? Hakikaten çok samimi olarak söylüyorum. Yani bunu aslında e, hani şaka yapmak çok güzel bir şey ama bu aslında şaka, şaka yapılacak değil, bir canım. konu değil. Bu çok üzücü bir konu. Çok ben üzücü, samimi ki. olarak çok üzülüyorum. Sinir yani, bozukluğuyla tabii. Şey, ben, ben bunu şöyle anlıyorum. Bu Demek ki bir yani? ihtiyaç Aynen, varmış. Ben bunu şöyle anlıyorum. Aslında bu böyledir hukuken. Yasaların genel kuralları gelince bu böyledir ama. Biz siyasi iktidar olarak da bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Ya e şöyle Yok. demek istiyorlar hakimlere. Yani sizi özel yetkili hakimler sıfatı olarak görevlendirmiş olabiliriz. öyle mücadele kapsamında gibi değerlendirilebilir ama unutma ki burada da hukuka uygunluk nedenleri e, suçun unsurlarının tartışmasında dikkate alınmadır. Unutma diye bir ünlen bir unutturmama işareti bunu kanuna koymaya gerek yok. Bu eğitimle, önce de <gülüyor> dans eğitimiyle söylemesek hiç eğitimlerle, sonra disiplin muhakemesi içinde değil mi efendim? Kendinden evet. halledilebilecek şeyler. Bu durumumuzu bu durumumuzu e, Ağla, Mustafa Sağ Yaşar'dan e, bir şarkı dinleyerek ara verelim ve bundan sonra devam edelim. Evet 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programını Mustafa Sağyashar'dan dertleri zevk edindim benden eşe ne ararla ara verip şimdi devam ediyoruz. E, Aynar Hanım. Yani pakette pek çok şey var ama tabii zamanda daralıyor ve biz yine çok konuşuyoruz misafirlerimize çok zaman bırakmıyoruz. O yüzden şimdi biz arada Bunu söz verdik e, Bayrı abiyle Hı. birbirimizi. Az konuşacağız. Şimdi sayın hocam e, geçen hafta da söyledim. E, kanunda ilk kez e, getirilen bazı düzenlemeler var ve bu hukuk entelijansiyası içinde çok da tartışılmadı. E, şimdi biz şöyle biliriz. E, Cumhuriyet Savcısının birden fazla fonksiyonu var. Hem maddi gençler araştırma fonksiyonu vardır. Hem de yaptığı araştırma içinde suç olduğuna inanıyorsa ve kimin suçu işlediği konusunda yeterli şüpheye sahip oldu, olmuşsa da bir iddianame düzenleme iddia fonksiyonu vardır ve duruşmada da taraf olur şeklinde olsa duruşmayı o yürütür aslında onsuz duruşma yapılmaz ve orada da iddiasını lehe ya da aleyhe delilini ileri sürer. Dolayısıyla bizim için savcılık araştırma ve iddia fonksiyonunu icra eden ve e, kamu düzenini e, hukuk e, dünyasında koruyan o yüzden Cumhuriyet'in savcısıdır. Kamu adına iddiacı Evet, Tabii olan. kamu adına yani toplumun suçtan korunmasını suçla düzülen kamu e, güvenliğinin e, düzeninin bozulmasının engellenmesini ya da eski hali iade edilmesini sağlamaya çalışır. Şimdi geçen hafta da söylemeye çalıştık bu yeni getirilmeye çalışılan düzenlemelerde. E, kamu davasının açılmasının ertelenmesindeki takdir hakkı genişliyor. Uzlaştırmanın alanı genişliyor. Bunu da göremedim ama bir önceki pakette yani total pakette görmüştük. 170'e A ekleniyor ve e, pazarlık getiriliyor. Ağır cezalık olmayan suçlar bakımından suçu kabul ettirme ve e, seri muhakeme. Ee, ve e, söyleyin basit muhakeme gibi yeni isimlerle yani hukuk e, yargılamasında gördüğümüz evet ceza, ceza takım şu ne olmuştu? Suç ceza mahkemeleri kaldırılmıştı Türkiye'de. Aslında e, şurada 4-5 sene önce kaldırılan suç ceza mahkemelerinin e, alanına giren nedir onlar? iki yılın altındaki Hı -hı. suçlar bakımından seri ya da diğer isimlerle e, basit, basite giriyor. E, mahkemeyi devre dışı bırakan, iş yükünü güya azaltmak isteyen ve savcının takdir hakkıyla e, kağıt üzerinden uyuşmazlıkların çözümüne yönelik bir takım prosedürel düzenlemeler yapılmış ve ya burada savcıyı biz baş aktör olarak görüyoruz ya da baş aktörist, baş özne olarak. Savcılığın sanki anlamı ve fonksiyonlarında muazzam bir değişim var ama biz bunu hukuk dünyasında uygulamada ve teoride ne kadar tartıştık? Toplumun ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor? Yani ben artık konuşmayacağız ikimize. Siz kısaca bize hızlı bir şekilde zamanımızın evverdiğince şey... neler olmuş ve siz ne düşünüyorsunuz? Yani kısa kısa getirilmek istenenleri ve ardından da Aynar sizin Hanım. değerli görüşlerinizi. Ben susmuşum Buyurun, Peki, buyur şimdi Buyurun. Şimdi bakın savcının bir iddia etme sanığın lehine ya da aleyhine delilleri toplama. Varsa kamu davasını hazırlama görevi var ve sonunda da iddia görevi var. Tabii. Sanki burada ayrıca bir de uyuşmazlığı çözecek yargıç yerine geçerek Hı -hı. E, karar verme yani Hı -hı. uyuşmazlığı çözme fonksiyonu getirilmiş. Acaba çözme mi yoksa adliyenin yükünü hafifletmek için e, bir, ka bir kağıt işletme işletmemi bilemiyorum yani çok çok konuşulması gereken ama biz artık bakalım hocamıza bırakalım e, ne diyecek. Bir e, şeye binsek bir taşıta bir e, rokete e, dünyanın dışına çıksak ve e, dünyaya yani bir mavi bilye gibi baksak Dışarı, hukuk daha sistemine daha de kanun. o şekilde bakmak lazım. E, ceza sistemin neyi, neyi amaçlıyor? Hı. Şimdi kanunda e, öngörülen suçlar e, sadece kamu düzenini korumaz. Aslında e, bireysel haklara yönelik hı hı. saldırıları koruma amacı güder. Korur. Aslında ceza hukukuna böyle bakarsak... E, ...ceza hukuku anlamlı hale geliyor. Ve ilk defa açısından. bu ceza kanununda kişi hak ve özgürlüklerini evet. korumak içindir Aynen. diyor. Yani ceza yani kanununun kişi, gayesi budur. Yani Hı -hı. ben e, devletle e, bir vatandaş, bir birey olarak... E, ...sen beni koruyacaksın... ...ben de e, senin Silah kanunlarına aykırı davranmayacağım. Kendi Hı -hı. kanun hakkımı almaya çalışmayacağım diyoruz karşılıklı olarak. Şimdi... ...kamu davasını açmada takdir yetkisi... ...bu maslahata uygunluk diye ifade ediliyordu... Hı hı. ...yeni ceza muhakeme, yani ...5271 sayılı artık yeni demek istemiyorum... E, ...10 tabii. sene oldu... Ee, yeni ...5271 On, sayılı... ...ceza muhakemesi kanununa... E, ...ilk getirildi ama... E, ...sınır bir yıla kadar bir yıl olan de. suçlardı... ...Türk Ceza Kanunu'da çok az... ...böyle suç var, Pe pek uygulanmıyordu... Şimdi bunu iki yıla getiriyor. O zaman uygulama sahası çok genişlemiş Cezal oluyor. Bu işlerin hepsini diğer koşulları varsa kapatabilecek dava açmadan. Aynen ve şimdi bu tabii bir bürokratik yük oluşturacak savcıların üzerinde. İki, savcılara aslında uyuşmazlığı belli bir şekilde çözme yetkisi vermiş oluyorsunuz fiilen. Hukuken, hukuken oluyor. adına ne derseniz deyin. Hı -hı. Bahri abinin dediği gibi ne diyorsunuz? Sen bir defa Savcıdan beklenen eğer kişinin suçu işlediği konusunda yeterli şüpheye ulaşmamışsa takipsizlik kararı, kovuşturma yer olmadığı kararı vermesidir. Dolayısıyla kamu davasını açmada takdir yetkisini kullandığı zaman aslında karşısındaki kişiye ben senin bu suçu işlediğin konusunda yeterli şüpheye ulaştım. Aslında dava açacaktım ama açmıyorum demiş <gülüyor> oluyorsunuz. Yani kişiye hakkında bir hüküm olmadan bir e, çentik atıyorsunuz. Onu, onu damgalıyorsunuz. Dolayı. İşin gerçeği bu. Adalet sistemi üzerinde. O kişi başka bir konuyla ilgili olarak savcılığın önüne gittiğinde hakkında bir hüküm olmamasına rağmen hangi konumda olacak? 2 yıla kadar ceza gerektirebilecek bir suçu işlemiş. Bir savcı bunu görmüş. Hı -hı. Cumhuriyet Savcısı. Ee, ama bu kişi hakkında dava açmamış. Bir şans daha vermiş. Yani bu kişi şansı Bu kayıtlara şansı geçecek mi? E, geçecek tabii ki. Bir sicilde tutulacak bunların hepsi. Evet, yani bu, başka türlü bu, nasıl tatil yapılabilir? ben bu yönünü düşünmemiştim. Tabii. Yani bu, bu hakikaten önemli bir şey. Tıpkı yani... ...adli sicil değil de... ...sabıka erteleme kaydı değil de... adli kayıt. yıllık erteleme süresi olduğu için yani... ...adli kayıt gibi olacak. Tabii, yani. tabii. tabii, adli kayıtlar, tabii. Ha, Bu sabıka kaydını istediğinizde çıkmayacak. çıkmayacak. Ama, Ama bir adliye... soruşturmayla ilgili... ...adliye Savcının içine girdiğinizde... ...savcının görebildiği savcını bir, kayıt savcı bir kayıt olacak. Başka türlü Hı -hı. zaten bir anlamı yok. Hı -hı. Erteliyorsunuz evet. çünkü kamu davasını açmayı. Hı -hı. E, buna ek olarak... E, Beş yıl denetim altında beş tutuyorsunuz. Beş yıl denetim altında evet. tutuyorsunuz o kişiyi. Ve size yükümlülük de yükleyebiliyor. Aynı anlaktan e, mağdura verilen zararın tazminini Aynı. E, ödev olarak yüklüyor. Bunu yaparsan ben sana bunu yapacağım diyor. Ve beş senede uslu duracaksın diyor. Bakın ya. bu gibi hususlar neden kaynaklanıyor? Ödev yüklüyor Şimdi insanlara. Biz... Savcılık böyle bir ödev yükleyebilir mi? Yargıç çok zaten bu ayrıca tartışılması gereken yük, bir yük, şey. Yükleyip yükleyemeyeceğini ayrıca tartışmak lazım belki. Evet. Bakın ona yani e, her şeye biçemine Kategorik, bağlı e, koşullarına yaklaşmamak bağlı yaklaşmamak lazım evet. ama belki mesela şu kadar yıla kadar olan suçlar yerine tek tek suç isimlerini belirleyip evet, uzlaş, yani çok karşılaşılan da türden suçlar evet. belki Hı -hı. kişiye eğer e, o Hı -hı. eylemi gerçekleştirdiğini kabul ediyorsa savcıya böyle bir yetki evet. verilebilir. Yani Hı -hı. burada Hedef sadece yargılamaların hızlandırılması, işte yükün olmalı. azaltılması değil, Hı -hı. toplumsal barışın da muhafazası olmalı. Pişmansa, verdiği zarar ciddi değilse, aynen. mağdur kabul ediyorsa bu aynen. zararın gidilmesini, kamu düzeni çok bozulmuyorsa aynen. gibi. Aynen, aynen. Zaten amaç budur. Maslata uygunluk dendiği Hı -hı. zaman, Hı -hı. kamu düzeni, yani biz böyle bir şey var ama mesela bakın Hı -hı. çok genç bir e, kişi... ...bir suça karışmış... Hı hı. E, ...adli sürecin içine girmiş... ...yani zaten o yaşadığı iki gün... ...cezaların hı hı. en büyüğü o kişi için... Hı hı. ...böyle bir durumda ona... ...bak bir defa parmak sallayıp... ...seni şimdilik buranın evet. dışına yolluyorum... Hı hı. ...ama bir daha gelirsen... E, ...burada bu kayıt var... ...demek hı hı. için konmuş bir şey... O, bunu ...şimdi bunu bu kadar derken. ezber bir hani... ...iki yıla kadar olan suçlarla şey yapmak... ...orada bir istisna var mesela... ...cinsel e. suçlar olmaz... E, ...kamu görevlilerinin olmaz. görevinden olan hı hı. suçlar olmaz ama... Ee, bilemiyorum. Yani e, amaç böyle değil. Maalesef hı hı. şimdi şöyle bir gerçek var. Biz bu modern ceza kanunlarının e, ceza muhakemesi kanunlarının yaratıldığı, yazıldığı zamanlarda toplumlarda şehirleşme oranı düşük. bu Sadece Türkiye için değil, dünya için de geçerli. Biz bunları Avrupa'dan iktidar ettik sonuçta. Hı hı. Şimdi çok yüksek bir şehirleşme oranı var. Dolayısıyla uyuşmazlık sayıları inanılmaz derecede arttı. Bugün e, özellikle İstanbul gibi e, büyük şehirlerde çok ciddi bir yük olduğunu kabul etmek lazım. Yani hakimler ve savcıların üzerinde... E, ...insani olmayacak dereceye ulaşan yükler var. E, geçen hafta da tartıştık. Bir de sürekli onları e, oyun oynar gibi... ...sen şimdi artık şu bin dosyadan sorumlusun... ...sen de diğer bin dosyadan sorumlusun diyeyim... ...yerlerini değiştiriyoruz. Bana sorarsanız bu tip yargı reformları hı hı. konuşuluyorken... ...verimliliği de konuşmak lazım, hı hı. kişi hak ve özgürlüklerinde de konuşmak lazım. Bugün buraya gelmeden önce benim çok saygı duyduğum e, bir ceza hukuku hocası... E, ...Twitter hesabında e, 251. <gülüyor> madde ile ilgili yapılmak istenen değişiklik... ...yani basit yargılama usulü hiç tartışılmıyor. Şimdi en büyük problem bu diyor. Şimdi bakın, e, her hı hı. toplumun kendine göre alışkanlıkları vardır. Yani buradan bakıp Danimarka'da şöyle bir şey varmış, biz de bunu getirelim diyemezsiniz. Danimarka onu 200 yıldır uyguluyordur. Hı hı. Artık toplum ona alışmıştır, sistem ona alışmıştır. Nüfusu ne kadar? Nüfusu Coğrafi ne kadardır, coğrafyası ne kadardır bilemezsiniz. Onlar öyle e, medeni bir e, sistem oturtmuş olabilirler. Bizim ülkemizde e, belki yüzyıllardır, biraz iddialı kullanacağım ama hakimin karşısına çıkma alışkanlığı var. Hı hı. Şimdi suç işlediğiniz zaman hakim karşısına çıkarsınız. Basit yargılama usulünde ne diyor? Asliye Ceza Mahkemesince iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir diyor. Allah'tan verilir demiyor hocam. Ya, ama yani bunu siz nasıl yorumlayacaklarını ben e, bilemiyorum. Çok İdealist birkaç gibi tane hakim aynı öyle. Yani. Biz de eğilim genelde o yöndedir. Hı hı. Şimdi sistemi bilmek lazım, alışkanlıkları hatırlamak lazım. Şimdi. Böyle bir e, usulün uygulanmasına karar verildiği durumda mahkeme sanık mağdur ve şikayetçiye iddianameyi tebliğ ediyor. Diyor ki 15 gün içinde yazılı olarak beyan ve savunmalarını bildir. Dosya üzerinden yargılama yapılacak. İnanılmaz. Yani trafik cezası geliyor gibi ceza gelecek evinize. Evet. İstanbul bilmem kaçıncı Asya Ceza Mahkemesi hakkınızda bir yıl hapis cezasına hükmetti. Bu cezayı erteledi. Geçmiş olsun. Evet. Şimdi... Ee, bana sorarsanız tabii ister istemez gündemden dolayı hep siyasi davaları konuşuyoruz. Hı hı. Aslında e, adliye sistemimizde bir yangın var. Hı hı. Ee, gidip asliye ceza mahkemelerinin kapısında beklerseniz o gün kaç tane duruşma olduğunu, kaç hı hı. duruşmaya avukatın girdiğini, kaç hı hı. duruşmada vatandaşın kendi kendine işini çözmeye çalıştığını, daha da vahimi kaç duruşmaya vatandaşın katılmadığını görürsünüz. Evet. Yani duruşmaları belki yarısına... ...belki üçte birine, belki dörtte birine... ...vatandaşlar katılmıyor. katılmıyor tabii. Yani e, o zaman... E, ...en başta konuştuğumuz nedir? Ceza Adalet Sisteminden bahsediyoruz. Ceza Adalet Sisteminin geldiği noktada bu. Şimdi beyan ve savunma için süre dolduktan sonra... ...diyor üçüncü fıkra... ...mahkemece duruşma yapılmaksızın... ...ve Cumhuriyet Savcısının görüşü alınmaksızın... ...Türk Ceza kanununun 61. maddesi dikkate alınmak suretiyle... ...yani alt ve üst sınırlar Hı -hı. arasında... ...nasıl bir uygulama yapılacağını... 223. maddede belirtilen kararlardan birini hükmetilebilir. Mahkumiyet evet. kararı verilebilir, beraat kararı verilebilir. Duyurma, Her türlü karar verilebilir. Evet. Mahkumiyet kararı verildiği takdirde burası çok ilginç. Hı hı. Ceza dörtte bir oranında indirilir diyor. Beni duruşmayla uğraştırmadığın için sözlülüğü ortadan kaldırdığın için teşekkür ederim. Çok, çok ilginç. Daha da ilginci var. Şimdi buna itiraz hakkınız var. İtirazı kim değerlendiriyor? Hükmü veren mahkeme değerlendiriyor. Yani hükmü veren mahkeme, ben sana e, bir yıl hapis cezası vermiştim. Onun da dörtte birini indirmiştim. Şimdi sen benim hükmüme itiraz ettin. O zaman gel diyor. Hı. Mahkeme önceden verdiği hükümle bağlı değil. Hı hı. Şimdi mahkumiyet kararı vermişse benim hakkımda beraat kararı değil? da verebilir. <gülüyor> O dörtte bir indirimi de geri alabilir. Alabilir mi? Alabilir. Tabii öyle yani diyor. bence alabilir. alamaması lazım yani işte. Vallahi... i̇şte. Yani kazanılmış artık ark... Yargıtay'ın Yargıtay onaylamadığı bir şeye kazanılmış hak denmiyor. Evet. Ben şimdi daha sonra Adalet Bakanı'nın yeni bir açıklamasını söyleyeceğim ama şeyi bozmayayım diye söylüyorum. Çünkü Adalet Bakanı diyor ki bütün bu şeyler e 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir diyor. Yani kesin bilmiyorum bu açıklamayı duydunuz mu? Bu 2021-2023'e yani <gülüyor> sürekli yap bu demek ki biz sürekli böyle tasarılar, teklifler de, okuyacağız. Birileri denerken birileri evet. yeni icatlar yapacak. De, ve de ve diyor ki pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hususunda yarıkta yolun açarak kanun yolu genişletiyoruz diyor. Cinsel suçlar ve bunlarla ilgili özel düzenlemelerden de bahsediyor. Ama bu arada yani demokrasi için birliğin Eski biliyorsunuz e, Yargıtay, şey, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi Rıza Türmen'in de katıldığı bir basın açıklamasıyla e, demokrasi için, demokrasi bildiğin, demokrasi için birlik de. diyor evet. ki bu tartışmaya hiçbir şekilde girmeden Hı -hı. tamamıyla bunu reddetmek gerekir diyor. Böyle bir şeyi hani ben bu teknik şeylerimizin içinde de söylemiş olayım dedim. Hı -hı. Evet. Aynen. Şimdi bir de e, şey var Seri muhakeme var Bu basit muhakemeydi yani, e, o, Benim için asıl problem e, Basit yargılama usulü Seri muhakemede e, orada en, bir azından, en azından saymış, şeye tabi Bazı suçları saymış En azından kabul etmesine bağlı 2 evet, evet. ay 3 yıl arası 6 ay ile 3 yıl arası değişen bir yılda üç yıl arası yani az ceza ertelenebilir, paraya çevrilebilir bu ya da hani az yatırılabilir. Amerikan filmlerinde duyuyoruz evet. ya bu şeye daha çok benziyor. İşte o iddia pazarlığı, savunma pazarlığı plea evet, bargaining yani şeye daha çok benziyor. Anglo belki Anglo 170 A'dan vazgeçtiler de plea bargaining'den tepki belki, geldi diye vazgeçtiler. Belki. Çünkü o yok bu pakette. Yok. Bunu mu getirdiler yani onu plea bargaining yerine seri muhakeme'ye getirmişe benziyorlar. Siz gidip anlaşırsanız savcıyla. Evet. İki üç yıllık bir şeyse altı aylık bir aylık bir şeyse o zaman diyor ki bir yılın altındaysa sen diyor parayı çevireceğim. E, hatta diyor yılın yılın altındaysa erteleme de önereceğim. Bir paket hazırlıyor. Bir bir hüküm taslakçığı hazırlıyor. Onu mahkemeye sunuyor. Mahkemenin burada onaylamasına bağlı olarak. E, bu mahkeme bir, suç ceza hakimliği değil, değil. Asya ceza yani, hakemesi artık. E, suç değil ceza mi? mahkemesi Tam yok zaten. Sadece ceza hakimliği e, olabilir mi diye Evet. Mahkeme diyor okudum ben. Mahkeme, e, hayır ben bu tür suçlar açısından acaba eskiden suç ceza hakimleri bakardı o kalktığına göre. Görevli Ve, mahkemeden talep ederdi. Görevli mahkeme asliye da asıl, yani asıl, öyle asıl. bir şey yok. E, tabii ki asliye yani baktığı da var. Evet, ben hepsinin hızı olsun diye şimdi katı olup ama 6 ay 3 yıl, 3 ay 2 yıl, 6 ay 3 yıl, 1 yıl Bir tanesi sadece 1 yıl, 4 yıl. Diğerleri Altı ay ila üç yıl arasında değişen e, hapis cezalarını ya da adli para cezalarını gerektiren işte kumar suçu, parada sahtecilik suçu gibi suçlar, gürültüye neden olma gibi suçlar. Onlar da kişi kabul ederse dediğiniz gibi yani fiili bir hüküm taslağı hazırlıyor. Asya ceza mahkemesine gönderiyor. Mahkemede uygun bulursa hiç yargılama yapılmadan hı hı. E, iş kapatılıyor. İlginç. orada ilginç başka düzenlemeler de var. Mesela suçun iştirak halinde işlenmesi durumunda şüphelerinden birinin bu usulün uygulanmasını kabul etmemesi halinde seri muhakeme usulü uygulanmaz diyor. İşte zaten problem orada biz hiç evet. son yıllarda tek kişilik bir dava gördük mü bizim ceza muhakemesi birkaç kişi birkaç sanık üzerine organize edilmiş e, dizayn edilmiş morfolojisi ona göre belirlenmiş bir kanun. E, şimdi burada da Aynı şey e, tas, e, af tasarısı için de konuşuldu. İşte e, şu kadar e, süre ile uslu durursan 10 e, kişilik bir kavgayı düşünün 3 tanesi 5 yıl uslu durdu. 7 tanesi başka bir suç işledi. Şimdi uslu duran 3 kişi o davada sanık olarak mı yargılanacak, tanık olarak mı dinlenecek, İçinden çıkılmayacak muhakeme sorunları var. Ya Bunları tabii çok da burada bunları zaten tabii, tabii, bir af, bir af olarak nitelememek lazım. Hayır, Bunlar bir infaz indirimi. Göre af evet değil, yani ya yani gizli bir af olarak telakki edilmiştir evet, hep ama evet. yani bir infaz indirimidir aslında. Yani, çünkü çünkü verilen cezanın veyahut da ertelenen cezanın hukuki sonuçlarını ortadan kaldıran bir şey yok. Yani e, aflarda genel olarak e, yani mahkeme bypass ediliyor. Dediğiniz gibi yargının önüne insanların çıkması bypass ediliyor. Hakimlerin delilleri doğrudan doğru inceleme ve toplum adına hüküm kurma yetkisi fiilen savcılıklara veriliyor. Bir de şimdi savcı yardımcıları ve hakim yardımcıları gelecek. Belki de ne yapacaklar Sayın Hocam? Seri muhakeme ve basit muhakemelik işleri Onu ağırlıklı olarak hakim yardımcılarına yaptıracaklar. Hakimler sadece ağır cezalık işlerde daha çok delilleri görerek öyle bir sürece doğru gitmek istiyorlar. Ben yine çok konuştum. Özür dilerim. Siz İsterdi. neler söylemek İsterdi. istersiniz? İsterdi. Yani, katılıyorum açıkçası. Yani bir defa e, bu kadar kapsamlı e, yargı organlarının önündeki iş yükünün çok önemli bir kısmına ilişkin düzenlemelerin e, bu kadar basit e, ve hızlı bir şekilde yapılması çok anlamlı gelmiyor bana. böyle bu, bu, bu ciddi bir reform çalışması bir defa. Bunu oturup enine boyuna tartışmak lazım. Üniversitelerden, barolardan görüşler almak lazım. E, aldık diyorlar ya. Evet, Biz e, katılanlara sorduk yani, bunlar kendilerine hiç sorulmamış. Yani bu düzenlemelerin benim anladığım kadarıyla sizin son ifade edişinizle e, yargının veya mahkemelerin yükünü azaltmak. Evet, tek amacı e, amacıyla yapıldığı hatta infazla ilgili. Olası düzenlemelerin ayrıntıları açıklanmayan düzenlemelerin de bu amaca yönelik olarak yapıldığı söyleniliyor. Hatta işte bugün Adalet Bakanı'nın 2023'e kadar bir yol haritasıdır dediği bu harita içinde yer alan işte ifade özgürlüğüyle ilgili davalarda yargıtay yolu açılıyor düzenlemelerinin tamamıyla şekli ve esaslı bir düzenleme. E, getirmediğini ben e, anlıyorum bu şeylerle. E, uygulama da öyle yani şu anda hani e, tamam bu düzenlemeler e, norm haline getirilip yasalaşmadı veyahut da işte uygulama başlaması için resmi gazetede yayınlanmadı ama yani uygulamanın da bu niyete uygun bir tutumu olmadığı görülüyor son e, şeylerle. Yani ya, kimsenin ya, memnun karım. olduğunu da zannetmiyorum bunlarla yani Çeşitli sebeplerle böyle e, sürekli sistemin bir yanına bir e, vidayla, ile, tornavidayla ile üzerine böyle bir, bir şey ekliyorsunuz. Bir aparat ekliyorsunuz. Bununla problemi çözmeye çalışıyorsunuz. E, bunların çözüm olmadığını daha önce de gördük. E, yani elbette belli suçlar için e, işte daha seri, daha hızlı yapılacak bir yargılama yöntemi, e, suç ceza mahkemelerinin yeniden ihtası belki e, bu tip yöntemler, Bunlar öngörülebilir. Ee... Şimdi Aynur Hanım'ın söylediği gibi savcıların yükü bu e, fonksiyonlarının yani araştırma, delil toplama e, kamu davasına et, hazırlama şeklindeki hı. fonksiyonları artı iddia etme şeklinde fonksiyonlarının dışında bir de bir anlamda karar merci hı. haline gelmesi gibi yükleri ağırlaşırken Bir de Asya cezalarda Mâbile kaldırılan Asya cezalarda kaldırılan ...savcıların da yeniden e, artık Asya Ceza Mahkemelerinde görev yapacağı söyleniyor değil mi? O konuyla ilgili Aynı de bir şey söylemek istiyorum. Hı. Yani savcılık teşkilatının kurulma amacı duruşmalarda kamunun temsil edilmesidir. Evet. Savcının olmadığı bütün duruşmalar hı. sakattır. Çelişme doğmuyor. Yani zaten. çelişme yani, yok. Yani, hüküm, işte. hüküm kolektif verilemiyor. Hakimin üzerine olmayacak bir yük yüklüyorsunuz. Aynen. Yani e, hepimiz Tabu insanız... Kamu adına iddia eden durumuna da geliyor bence hakim. Ya da onu yapmamak için onu ya, tabii ki tarafsızlığını yitiriyor. Çok net bir şey yani. Evet, evet. Maalesef öyle. Şimdi Gerçekten. zaman... Zamanımız Şuna yine katı, çok az kaldı. Çok pasif olduğu Bir daha bu konuyu konuşacak Yani e, de, şey tabii devamı var. Bakalım genel kurulda değişiklik olacak mı? O önemli. Son şeklini bir görelim. Evet. Son şeklinden sonra e, dinleyicilerimizi aydınlatmak amacıyla yani ne oldu? Ne yapılmak isteniyordu? Konuştuk ama bakalım ne yapılacak? Tekrar, Tekrar kan, kan, konuşabiliriz. arkadaşımızı buraya davet için söz alalım. Tabii Çok ki. teşekkür ediyoruz Yeni Bakın bir hukuk de. güvenliği programında buluşmak üzere hoşça kalın Herkes diyoruz izlelerimiz Hukuk güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tucel.